Merhabalar, Açık Dergi'ye hoş geldiniz. Ben Mesut Varlık. Ben Gökhan Aslan. Ee, i̇kimiz de bir miktar hasta olduğumuz evet, için... Nazal, e, nazal. ...Kırşehir dolaylarından nazal sesimizle... Ee, ...Elif Şafak'la bir röportaj gerçekleştirmeye çalışacağız. Elif Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, öncelikle dilerseniz şeyden başlayalım. Ee, siz iki dilli yazarlardansınız. Hem Türkçe hem İngilizce ee, ürünler veriyorsunuz. E, bu iki dil arasındaki deneyim e, farkı nedir sizin için? Bazen şöyle hissediyorum. Ben e, yapı olarak duygusal bir insanım. Türkçe ile benim bağım çok duygusal. Annemin dili, anneannemin dili, çocukluğumun dili. Çok büyük bir aşkım var benim Türkçe'ye. Sevgim var. E, İngilizce ile kurduğum ilişki biraz daha zihinsel. Daha az duygusal, daha zihinsel. Ve ikisine de ihtiyacım var benim yazarken. Yani o zihinsel bağın biraz daha kuvvetli olmasına da ihtiyacım var. Belki beni dengelemesi için ruhen. E, tabii ki duygusallığa da ihtiyacım var. Dolayısıyla ben şöyle yapıyorum. İki dilde yazmaktan da keyif alıyorum. Bunun zorlukları var. Bir kere iki kat emek vermek gerekiyor. Ben her romanı iki kez yazıyorum. Bazen bana soruyorlar, okurlar. Hangisi orijinali, biz orijinalini okuyalım diye. Ama ben de diyorum ki ikisi de orijinal. Çünkü İngilizce yazıldıktan sonra Türkçe'ye çevriliyor ve ben o çeviriyi alıp yeniden yazıyorum. Yani iki kez yazıyorum her romanı. Çevirmenle beraber çalışıyorsunuz öyle bir şekilde. Şeyi düşündüm ben, okur açısından nasıl bir deneyim olur acaba? Yani hem İngilizceye vakıf hem Türkçe'ye vakıf bir okur. İkisinin okuduğu zaman, hiç bu konuda bir geri bildirim aldınız mı? Ben oradan da, buradan da okudum iki dilde de. Bir, Aynen. Görünür bir fark ...var mı sizce? E, alıyorum, bu, bu tür yorumlar alıyorum... ...hatta çok meraklı okurlar var... Işte. ...ikisinden de takip hı hı. ediyorlar... E, ...bilhassa çeviri bilimle ilgilenen hı. okurlar var... ...onlar özellikle dikkat ediyorlar... E, ...çok da keyifli yorumlar geliyor... E, ...şeyi çok sorguluyorlar... Işte, ...isimleri neden değişiyor... Hani ...metnin içeriğinde bir değişiklik yok... Belki bazı mesela Türk okurun zaten bildiği ama yabancı okurun bilmediği bir takım ayrıntılarda ekstra eklemeler yapmam gerekiyor. Açıklamalar yapmam gerekiyor ama onun dışında bir değişiklik olmuyor. Ama tabii isimler neden değişiyor? O da yayın evinin hı hı. E, verdiği, yazarla verdiği ortak bir karar. Hani çok yazarın tek başına verdiği bir karar değil. Çünkü ülkeden ülkeye algılar çok değişiyor. Kelimelerin anlamları çok değişebiliyor. Mesela örnek vermek gerekirse İskender, İngilizce'de Honor diye çıktı. Hı hı. Ee, daha çok işte hani namus, şeref e, bu tür kavramları vurgulamak için. Ama İtalyan editörüm benim, İtalya'daki yayın dedi ki biz kesinlikle Honor'a diye basamayız bu kitabı. Öyle basarsak zannederler ki mafya hakkında bir kitap. O yüzden de ki Kürt köyünün ismini verdiler işte Dört Rüzgarın Evi olarak çıktı İtalya'da. Dolayısıyla Türkçedeki ismi farklı, İngilizcedeki ismi farklı, ...İtalya'daki ismi farklı oldu. Bu tür değişiklikler olabiliyor evet. E başka sanat eserlerinde de e. görüyoruz yani sinemada tabii, tabii. da. Yani sonuçta isim değişikliği, isim değişikliği sonuçta bir anlamda kü kültür çevirisinin, kültürel ediyor. çevirinin bir yansıması. Tabii. Yani bu ayrıca sadece sizin kitabınızın diğer başka dillere çevrildiğinde sadece sizin kitabınızın adı değişmiyor. Birçok yazarın aynen. E, ismi de değişiyor. Ki mesela yeni kitaptaki usta tam karşılığını belki olacak mı bilmiyorum Çok, çok haklısınız. Ben de onu düşünüyorum. Yani master ee, değil. tam karşılanıyor. Aynen çünkü yani. aynen. Master deyince başka bir algı oluyor. E, o yüzden muhtemelen İngilizce ismi tekrar farklı olacak. Evet. Peki e, ustan ve benim yazılma süreci nasıl gelişti? Nasıl çalışıyorsunuz? Yani önce işte belli bir program vesaire aynen. şu olacak, aynen. bu olacak gibi bir ...hazırlık süreci mi yaşıyorsunuz, nasıl? Hazırlık süreci benim için çok önemli ama hazırlık süreci aslında hiçbir şekilde de bitmiyor. Çünkü kitabı yazarken de biz çalışmaya, araştırmaya devam ediyoruz. Bu kitapta ben bunu çok belirgin olarak yaşadım. Yaklaşık üç sene sürdü bitmesi ben İskender'den önce başlamıştım bu kitaba hmm. ama ilk sene yoğun olarak okumalar yapmam notlar almam hani ders çalışırcasına çalışmam gerekti bir ev ödevim vardı çok yüklü bir şekilde ondan sonra yazmaya başlamaya cesaret edebildim açıkçası çünkü hem tarihi bir roman olması hem mimari bilim tarihi işin içinde kültürel tarih olması epey bir ön hazırlık istedi bu roman benden ben e, aşkta görmüştüm kaynakça sayılabilecek Evet. bir kısım da vardı bunda da mülakatınızın birinde Hı. belki web sitesine koymak üzere bir Aynen. çalışma yapılabilir henüz konulmadı herhalde yani konulmadı vaktim olmadı ama Hı -hı. çok arzu ediyorum ben yani yararlandım hem İngilizce hem Türkçe iki dilde de ben kaynaklar kullandım bu kitabı yazarken. Onların bir listesini vermek istiyorum. Çünkü çok meraklı okurlar var. Dönüp bir yeniden bakmak isteyenler var. Bir tek kitabı zikretme fırsatım oldu bu anlamda. O da e, yani araştırma kitabı anlamında. Gülrün Eciboğlu'nun evet, uh -huh. e, Sinan <gülüyor> kitabının. Ben de izi çok büyük, çok da saygı duyarak okudum. O zaten kült <gülüyor> bir aynen, eser artık. Aynen, aynen. Sinan söz konusu olduğunda. Aynen. Evet. Şey düşündüm kafamda proje olarak. Yani başkası hakkında niye proje üretiyorum? Peki e, mesela yarı akademik sayılabilecek... Bir şey düşünür müsünüz ya da bu araştırmaları bir şekilde bir de araştırmacının diliyle yani edebi hı. olarak belki yansıtmayacağınız ya da e, aklıma o dili kullanan işte bugün seninle konuşurken şey geldi gündüz vasraf geldi. hani Tabii. Hem e, refere ediyor kaynaklar ama Tabii. kendince bir dili de var e, bir roman değil bu öyle bir şey hiç düşündüğünüz oldu mu? Aslında e, kapalı değilim bu tür fikirlere. Benim akademik bir geçmişim var hı hı. Her zaman beslendim ben üniversitede ve disiplinler arası çalışmalardan beslendim Çok da seviyorum o dünyayı Edebiyatçıları da zenginleştirdiğine inanıyorum Belki bizim de kendimizce katabileceğimiz bir şeyler vardır Onun için kapalı değilim Bir de farklı yazın türlerinin arasında gezinme koşuma gidiyor Yani roman nerede başlıyor İşte deneme nerede bitiyor yani Biraz zorlamak lazım o kalıplar ve zorlanabilirdi onun için günün birinde arzu ederim tabii. Çünkü üç yıllık çalışma yani doktora tezi ya da de master tezi çıkabilecek bir şey gibi düşündüm. <gülüyor> çok attığım sayfa oldu, <gülüyor> ee, romanı ekleyemedim çünkü ağırlaştırdığını fark ettim. Yani ritmi kaybetmemek bizim için çok önemli. Ee, o anlamda hani bir nabzı var hikayenin, düşmesin o nabız istedim. Ama özellikle bilim tarihiyle ilgili takiyetin çünkü ben yazarken çok sevdim. Takiyetinin beni alıp götürdüğü kısımlar oldu. Ama baktım roman başka bir yöne gidiyor. Neredeyse takiyetin hikayesi olmak üzere de oraların hepsini kırdım. Yaklaşık bir 100 sayfaya yakın bir bölüm gitti. Oradan ayrıca bir şey çıkma ihtimali var mı? Bilmiyorum. Bilmiyorum O gözle bakmadım. Çünkü o kadar aslında bu hikayenin parçasıydı ki Hı -hı. yani çok organik o anlamda aralarındaki ilişki. Ayrı bir hikaye olabilir mi bilmiyorum. Öykü benim çok cesaret edebildiğim bir tür değil. Öykü biraz beni ürkütür çünkü ben sözümü böyle uzun uzun anlatmayı seviyorum, hmm. derinlemesine katmanlarına inerek anlatmayı seviyorum. Kendimce çerçeveler daha geniş olsun istiyorum. Öyküde tabii müthiş bir şey var. Kelimeyi çok dikkatli güzel kullanıyorsunuz. Her bir kelimenin o anlamda yerini bulması çok önemli. Öykü açıkçası bazen soruyorlar bana niye öykü yazmıyorsunuz diye. Çok saygım var benim. Yani kısa öykü yazın türüne pek cesaret edebildiğim bir tür değil benim. <gülüyor> <gülüyor> ee, ama garip bir şekilde ilk kitabınız öykü kitabı. Evet, evet. Ilk, Kem Gözleri Anadolu. Çok, çok doğru. Ben onu çok amatörce bir kitap olarak görüyorum. Kendi seyir seferim içinde. Kendim ile tabii ki muhakkak ki bir güzelliği var ama kendi miladımı ben Pinhanla başlatıyorum zor, zor 3, bulduk bu arada Siz 94. Nasıl, nasıl buldunuz <gülüyor> bilmiyorum <gülüyor> kimse bulamıyor onun baskısı tükendi çok eski kitap o. evet evet 94 yılında evrensel kültür evet. e, kitaplarından <gülüyor> yayınlanmış e, ve şeyimizde de yok mesela kendi resmi istediğinizde de Kem Gözleri Anadolu yok. 12 evet. kitabım var. Evet çünkü gerçekten oradaki ruhu çok seviyorum. Orada naif bir ruh var. Edebiyatı çok seven. Ama kendimce bir olmamışlık var. <gülüyor> Bunu dile dökmem çok zor. Pinhanda bulduğum bir şey var. Belki bir mertebe daha ileride. Oradan itibaren başlıyorum. Bir de tabii haksızlık etmeyeyim ilk kitabı ama. Öykü değil. Benim yazı türüm. Roman, onu anlamamla birlikte ben hmm. kendimi iladımı başlatabiliyorum. Belki biraz da ondan kaynaklanıyor. Yani tabii sonuçta genelde şairlerde mesela bu hmm. çok görülür ilk kitabını özellikle şey yapmak e, küliyatının dışında tutmak, e, tutmak şeyi hmm. daha çok şairlerde hmm. görülmüştür. E, ama neticede hani vefatlarının ardından hmm. toplu eserleri yayınlandığında o kitaplarda dahil edilir, e, dahil edilir çünkü. Hmm. Ee, mesela bu Kem Gözleri Anadolu için bir röportajda şey diyorsunuz e, hatırlamak istemediğiniz bazı eski sevgilileriniz vardır. Hmm, Benzetmesini hmm. yapıyorsunuz evet. ama tabii neticede e, o ilişki yaşanmıştır doğru. ve sizde de doğru, izleri doğru. kalmıştır. Muhakkak tabii ki. Ee, Kem Gözleri Anadolu'da hı hı. sanki bir miktar e, daha şamanik doğru. bir e, Elif Şafak var mesela. doğru. Yani doğru. Mezopotamya Anadolu'nun işte o kadim kültürlerinin Doğru. daha çok etkisi varken sonraki kitaplarınızda bir miktar daha sufi Hı. bir Elif Şafak var gibi geldi bana. Çok ilginç bir söylenir. Kimse söylemedi bana böyle bir yorum. Benim de hoşuma gitti. Haklısınız ama o şamanik dediğimiz kültüre benim sevgim yakınlığımda hiçbir azalma olmadı. Hı. Onu da söyleyeyim. Ee, daha belki sözlü kültür kadınların kültürü hani bu erkek ...daha erkek egemen, devletleşmeyle birlikte gelen bir kültür var. Bir de onun öncesinden aslında devraldığımız ve hala izleri bence yaşayan bir kültür var. Tabii ki buna Mezopotamya'yı katacağız, Anadolu'yu katacağız. Belki Orta Asya'ya kadar uzanan tabii yansımaları var. Onların, Onlara merakımda bir azalma olmadı. Aslında ben, benim algıladığım yerden tasavvufun kapıları başka inançlara kapalı değil... Yani ben hani farklı sular gibi hep aynı yöne aktıklarını düşünüyorum. Belki biraz tasavvurgusu ön plana çıkmış olabilir ama özün hep aynı olduğuna inanıyorum. Nasıl bir öz bu? Şöyle bir öz, e, din anlamında bir öz değil bu. Bence şöyle bir öz, hayatı anlamlandırma. Değil mi? Hani burada ne arıyoruz? Hepimiz e, belli bir bedenle bedenlendik. İşte hepimizin belli bir ömrü var. Yaşamın anlamı, ölümün anlamı. ...ardından ne geleceği... ...insanın başka insanlara hayranın olup olmayacağı... ...doğayla ilişkisi... ...çünkü şamanik kültürlerde nasıl doğayla... ...doğanın bir parçasısınız aslında... ...doğanın efendisi değilsiniz... ...ben bunu çok seviyorum... ...bence aynı şey sufilikte de var... ...doğanın efendisi değilsiniz... Hı. ...sadece bir çemberin parçasısınız... ...hayat bir çember... ...ve o çemberin içinde kurda, kuşa, kertenkeleği de eşit yer var... Böyle algılamaktan yanayım ben tasavvuf. O yüzden hani daha bütünsel bir yorum olduğunu düşünüyorum ve hiyerarşiden kaçınan bir yorum olduğunu düşünüyorum. Öyle bakınca paralellikler görebiliyorum. Nitekim tarihimizden baktığımızda 13. 14. yüzyıl dervişler 15. yüzyılda da çok ciddi şamanik aslında örtüşmeler var. Tabii. Anlatabiliyor hani Zaman içinde bunlar çok azalmış, sesleri daha kıstırılmış ama geriye doğru gittikçe tarih içinde örtüşmeler çok belirgin ki yani batı inançları nasıl e, anneler özellikle yoluyla diyeyim, aktarıldığını az çok takip edebiliyoruz evet. ve burada tamamen bir dinin bittiği yerden başka bir dinle geçişle birlikte kesintiye uğramadan ziyade bir e, hem hal olma belki var yeniden yeniden bir iç içe geçme var. Aynen. O, Belki çember e, metaforu da o anlamda. Hı hı. Yani çember, ama tabii bu çemberden kastedilen çizgilerin illa belirgin olması değil. Biz aydınlanma muhabbetleri üzerine hı. de hani konuştuğumuzda çokça evet. eleştirisini yapmıştık. E, Doğan efendisi e, insan olarak düşünülüyor. Hatta zamanla ilgili muhabbetlerde de yapmıştık bunu. Hı hı. E, ama burada bayağı e, bir efendilik döngüsel ilişkisi. Aynen, döngüsel bir zamandan çizgisel zaman. zamana geçmemiz. Aynen. Şamanizm'den de... E, e, Sufizm'e baktığımda böyle bir kesintiyi hem zaman açısından göremeyiz, kronolojik bir şey çizmiyelim diye, eskisi hı hı. şamanizmdi, yenisi, hı hı. sufizm. Hem mana olarak da. Mana olarak da, kronolojik olarak da, aynen. E, benim en sevdiğim kitaplardan biri, bende dizi çok derindir, Reha Çamuroğlu'nun, o dönüyordu, Metis hı hı. yayınlarından çıkmıştı vaktiyle, belki hatırlarsınız. de yani, orada geçişlikleri de görüyoruz, zaman algısı dediğiniz hı hı. için aklıma geldi. E bizim masallarımız da öyle aslında. Zannediyorum o kitapta da öyle bir epigraf vardı. Hani ben babamın beşiğini tıngır mıngır Değil mi? sallarken hani oğul mu önce geliyor, babam önce ya. geliyor, geçmiş mi önce geliyor, gelecek mi önce geliyor. Böyle her şeyi tersine çeviren, zaman mefhumuyla oynayan bir şey var, yaklaşım var bizim Anadolu kültüründe de var. Aslında onları da unuttuk. Çok hapsolduk çizgisel zaman anlayışına ve yapay bir ilerleme anlayışına bence. Peki e, bir şey takıldı kafama. Şimdi... E... Az önce ustan ve ben üzerine şey yaparken belli bir çalışma tabii ki gerekiyor. İşte yani Mimar Sinan başta olmak üzere birçok tarihi karakterin gerçekten tırnak içinde, gerçekte yaşamış karakterin olduğu bir romanı yazarken elbette bir kütüphane çalışması yapmak gerekiyor. Evet. Ama yazım süreci e, noktasında örneğin e, işte Pinhan'la e, başlatıyorum demiştiniz. Onun döneminde, Pinhan'ın e, döneminde e, verdiğiniz röportajda şöyle bir e, şey vardı. Ya benim aldım not. Mesela şeyi... ben romanı e, kurgulamadım tamamıyla kendiliğinden dilin kullanamam. Aslı dilin kendi kendine... bir rom, romancı tarafından. E, şekil verilebilecek tek başına bir şey olmadığı yani kendisinin de bir şekilde bir şekle büründüğü aynen ve şekil Güzelim. verdiği bize hı hı. bize evet. şekil verdi çok doğru yani ben böyle görüyorum yıllardır böyle görüyorum e, şundan pek haz etmiyorum açıkçası hani dili sanki bir araç gibi algılamak çatal bıçak gibi kullandım kenara koydum öyle bir şey yok bence. Biz dilin içinde kayboluruz ve dil yönlendiriyor Bazen bir kelimenin nereye yazılacağını bir önceki kelime karar veriyor Ben karar vermiyorum Önemli olan benim için dilin ritmini duymak Açık olmak, zihnen ve ruhen Ve biraz da teslim olmak dile Kendimiz, Kendimi o anlamda efendisi olarak görmemek metnin Bunu her zaman aynı şekilde yapabildiğimi iddia etmiyorum Ama bu bana işin doğrusu gibi geliyor Ve o seneler içinde hep inandığım bir ilke oldu benim Peki imtina ettiniz oluyor mu? Bunu kullanmayayım bu şekilde dile getirmeyeyim çünkü akılla dil arasında bir boşluk var çok doğru ee, insan o boşluğu belki daha çok cümle kurarak kim zaman daha az kurarak ama kimi zaman ama imtima, imtina imtina ederek akıl bir dur diyor Hı -hı. diyelim ki orada ama ifade edilmek isteniyor imtina ettiğiniz çıkardığınız ama biraz Hı -hı. korkarak diye da, da çekinerek de. E, ...olmuyor mu? İki açıdan olabilir... ...bu ya hani bazı kelimeler... ...mesela çok sevdiğim Osmanlıca kelimeler var... ...biraz daha ağırlar... ...ve belki daha az biliniyorlar... ...onları ustam ve ben de vardı... ...çıkarttım biraz daha... Hmm. E, ...orta düzeyde bilinir... E, ...Osmanlıca kelimelerle yerlerini değiştirdim... ...ki daha rahat okunsun diye... ...çünkü metnin ağırlaşmasını da istemiyorum... E, ...amaç o değil... Yani ...çok ağır metinler de bence... ...hikayeyi unutturabiliyor okura... O yöne de gitmek istemiyorum. Yani bir belki dilde daha dikkatli ol... ...dikkat ediyorum, özen gösteriyorum kelimelere... ...ama içerik anlamında diyorsanız... ...onu tabii biraz otosansür gibi... Hı. ...duyuyorum sorumuzu... Öyle olur mu diye, evet... Bence otosansür... ...birçok yazarın, belki hepimizin... ...ama kendi adıma benim de zaman zaman hissettiğim bir şey... ...tabii ki... ...ve bu sadece siyasi anlamda değil... ...bence cinsellikle ilgili de böyle... ...Türkiye'de kadın yazar olduğunuz zaman... ...özellikle geçmiş yıllarda benim için daha zordu... ...çünkü daha gençtim... ...bence kadın yazarlar için yaşlanmak müthiş bir rahatlıktır... ...yaşlandıkça kendinizi daha rahat hissedersiniz... ...bu tür toplumlarda... ...ama ben... Çok zor olduğunu düşünüyorum bugün 20'li yaşlarda yazan bir kadın yazarın veya kadın şairin veya kadın denemecinin işinin. Ama bilhassa romancının belki çünkü cinsellikle ilgili bir bölümü anlattığınızda ya da ne anlatırsanız anlatın bunun hep otobiyografik olduğu düşünülüyor. Böyle bir algı var. Erkek yazarlar tahayyül eder, kadın yazarlar kendilerini anlatır. Bu nereden çıktı bu tartışılır. O yüzden bir kadın yazarın... ...rahatça cinsellik üzerine yazması çok zor ve bence ancak belli bir yaştan sonra... Hani ...biraz bu, bu zihinsel yüklerimizden, bagajımızdan kurtulduktan sonra mümkün olabiliyor. Aklıma şey getirdi o, biraz bozarak söyleyeceğim yeni, yeniden kurduğunuz cümleyi. Erkek e, düzeni kurar, dünyayı yaratır yani. Kadın da olan dünyanın içerisindeki deneyimlerini ifade etmek zorunda kalan evet. özne oluyor gibi. Aynen. Aslında buna karşı da... Aynen. Bir şey. Tabii ve gündelik hayatta da bunun yansımaları var. Ben Türk toplumunda bunu çok gözlemliyorum. E, ne oluyor? Biz misafirliğe gidiyoruz mesela. İşte şehirde e, burjuva hayatlardan bahsediyorum. Veya farklı kesimlerden. Erkekler bir tarafta toplanıyor. Kadınlar bir tarafta toplanıyor. Bu sadece muhafazakar kesim yapmıyor bunu? Bence çok farklı görüşen insanlar da yapıyor. Erkekler memleket meseleleri, ekonomi, finans konuşurken kadınlar işte çocuklar okul sorunları, okuldaki bir hocanın e, davranışı veya beslenme üzerine konuşuyorlar. Bir taraf mühim bir taraf değil. Bir taraf ya. mühim öbürü daha süfli ve işte talih konularda. Hı -hı. Ben bunlara çok tepki duyuyorum. Ve evet, oturdumlarda hep böyle istiyorum Hı -hı. ki kadınlar politika konusunda Hı -hı. erkeklerde ne olur çocuklarının beslenme tarzını konuşsun. Yani biraz bir rolleri değişelim. E, yıllardır kafama takılan bir konu var. E, bunu da ancak size sorabilirim. E, şimdi malum Salman Rushdie bir işte Hint e, yazar, e, Hint asıllı e, bir yazar ama e, işte belli nedenlerle malum nedenlerle e, artık e, İngiltere'de yaşıyor vesaire Hı. ve İngilizce Hı. yazıyor. Hı. Dolayısıyla da aslında bugün e, İngiliz Edebiyatı'nın e, yaşayan en önemli e, yazarı kimdir dendiğinde hı hı. ilk verilen yanıt hı hı. E, Salman Rüşt'i. E, şimdi bunun üzerinden düşündüğümde şöyle bir e, şeyde kalıyorum. E, o zaman demek ki yazılan dil üzerinden yazarın hangi edebiyatın içinde olduğuna ya da değerlendirileceğine karar veriyoruz. Evet. Peki şimdi Elif Şafak da e, yanlış yanılmıyorsam baba biyip <gülüyor> itibaren e, İngilizce Aslında yazmaya başladınız. Aslında Araf'tan itibaren. Pe daha önce. Ha, ha, Araf'tan daha önce. itibaren Doğru. E, İngilizce yazmaya başladınız. Doğru. E, evet çeviriler yazarıyla birlikte notuyla e, şey yapılıyor, Hı -hı. E, yayınlanıyor ama neticede çeviri. Hı -hı. E, şimdi bunu nasıl Hı -hı. değerlendireceğiz? Yani... Hı -hı. E, Elif Şafı İngiliz edebiyatına mı dahil edeceğiz Türk edebiyatına dahil edeceksek burayı nasıl açıklayacağız Hı, Teşekkür ederim Benim çok önem verdiğim bir konu bu Anlıyorum e, neyi sorduğunuzu da gayet iyi anlıyorum Ama ben farklı düşünüyorum Ben inanıyorum ki bu tür kavramlar ve kategoriler bir önceki yüzyılın kavramlarıydı İçinde yaşadığımız yüzyıl hareketlilikler, göçler, göçebilikler yüzyılı. Giderek arttı birden fazla dilde rüya görebilen insanların sayısı. Kimi işçi olarak gitti Almanya'da hem Almanca görüyor hem işte Türkçe görüyor rüyalarını. Yani postkolonyal bir dünyadayız artık. Evet postkolonyal evet. bir dünyadayız. Hem globalleşen hem de aslında yerelleşen aynı anda. Bence ona da dikkat etmek lazım bir dünyadayız. Ve şuna ben çok inanıyorum Biz bu topraklarda bunun acısını çok çektik Sonuçta çok kültürlü, çok dilli, çok dinli bir imparatorluğun torunları olduğumuz halde aynılaşmış, imtiyazsız işte neredeyse kütleleşmiş bir toplumdan geldiğimizi zannettik. Bu bir zan doğurdu. Yüzyıl önce mümkündü Osmanlı aydınlarının birden fazla dilde yazması. Halde edip adı var İngilizce, Türkçe yazdığı zaman yadırganmıyordu. Bizim e, müthiş Ermeni, Yahudi, e, Müslüman, Türk aydınlarımız, kalemşörlerimiz var. Mesela şiir yazarken bir dili kullanıyor. Mektuplarını yazarken başka dili kullanıyor da işte an anlatabiliyor muyum? Gazete yazarında başka bir dil kullanıyor. Geçişlikler yaratabilmiş. Sonra biz aynılaşmaya inandıkça bunun mümkün olmadığını zannettik. Halbuki içinde yaşadığımız yüzyıl tam da bu tür çoğulculukların mümkün olduğu bir yüzyıl. Şimdi ben diyorum ki bir Kürt yazar. Niçin aynı anda hem Kürtçe hem Türkçe belki içinde varsa, ruhunda varsa niçin Rusça da yazmasın ya da Fransızca yazmasın. Örneğin Herkes, Mehmet Uzun geliyor aklıma. Mehmet Uzun tabii ki bunu çok çok önemli Dış, örneklerinden yani bir tanesi. yaşamasına rağmen e, Kürtçe Aynen. yazıyordu. Aynen. Ee, Sadık Emni'yi bilmiyorum aynı anda. Çünkü Hollanda'da yaşadı uzun yıllar boyunca bildiğim kadarıyla ama birçok yazarımız var, hani birden fazla dilde. Belki de zaten yazan veya yazabilecek olan Almanya'da tabii çok örnekleri var. Dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyorum. Ben bütün bunların mümkün olduğuna inanıyorum. Ben nereye dahilim? Tabii ki Türk Edebiyatı'na dahilim. Ama aynı zamanda dünya edebiyatına da dahil olabilirim. Hem yerel hem evrensel olabilirim. Yani illa da İngilizce yazıyorum diye ben İngilizce Edebiyatı'na dahil oldum hiç zannetmiyorum. Öyle algılamıyorum, öyle de algılanmıyorum zaten. Ama biraz bu kalıpları kırmak açıkçası ulus devletin... Getirdiği kalıplarla düşünmemekten yanayım. O anlamda benim için kozmopolitlik, evrensellik bunlar çok önemli ama yerel köklerden de vazgeçmeden. Ee, o yüzden tekrar ısrar edeceğim ama ben çeviri değil diyorum benim romanlarım. Bunlar da orijinal yani Türkçesi de orijinal, İngilizcesi de orijinal. Çünkü gerçekten iki kez yazıyorum ben. Şimdi bu tür örnekler mümkün. Bu yeni yüzyılda mümkün. Herkes böyle yapmak zorunda değil ama içimizde varsa, fıtratımız böyleyse neden olmasın? Bir çevirmeni e, vermenizin sebebi biraz zamanla mı ilgili yoksa ee, yok, metin mesafeyi edinebilmekle Haddimi bilmekle edinebilmekle ilgili. ilgili çünkü birisi beni tutmazsa ben onu yeniden yazarım. Hı. O kadar değiştiririm ki o bana sınırlarımı gösteriyor. Metin şudur diyor bunu, bu sınırların içinde oynayacaksın topu diyor. E, o çok önemli. Bir de açıkçası çeviri başka bir yetenek. O yüzden haddimi bilmek diyorum. Bilmiyorum ben o yeteneği. Bence iki dili konuşmak yeterli değildir çeviri yapmak için. Çevirmenlik, bilhassa edebi çeviri bambaşka bir yetenek. Şöyle bir anlatabilir mi? Varsayım da bulunsaydım o zaman, mesela kendi kitabınızı. Ama siz Elif Şafak olarak değil alsanız ve çevirmeniz gerekse belki like çeviremeyeceğinizi düşündüğünüz bir çevirmen olarak. Kesinlikle öyle düşünüyorum. Ama tabii, tabii yazarı siz olduğunuz için bir çevirmenle birlikte Aynen. dahil olabiliyorsunuz. Aynen. Çok Hı. daha rahat ediyorum. Mesela bu kitapta Omca Korgan'la beraber çalıştık. İsmini muhakkak zikretmediğim çok emeği var. Bizde çevirmenler çok geri Hı. planda kalıyor. Çok az e, ücretler alıyorlar. Hı. Çoğunun e, yaptığı bir başka iş var. Akşam gelince eve anlatabilirim gece çalışabiliyorlar. Ya yani. yani çok çok zor şartlarda çevirmeni. çalışıyorlar. O, o o konuda da çok konuşmamız gerekiyor bence hem yazarların hem de edebiyat evet. çevresinin uzun uzun. Evet yani çevirmenlerin Türkiye'deki durumu hakikaten e, bambaşka bir şey ama süremizin sonuna çevirmeni. geldik. Hakikaten konuşulacak ve e, bahsedilecek daha e, çok konu varken e, süre kısıtı nedeniyle burada kapatmak durumundayız. Geldiğiniz için çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok keyif aldım. Ustan ve benim Zaten yolun açık olacağını İnşallah. şimdiden görüyoruz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Efendim görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar.